Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu alake ya seyyidil evveline ve alakhirin. Ve ila jemil el-enbiya'yı ve Ve ila jemil evliyayı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ben kimim sorusuna cevap vermeye çalışıyordu. Hep beraber. Kendimizi Rab'bimizin bize bizi tanıttığı gibi tanımaya, anlamaya çalışıyordu. Geldiğimiz alemi bulunduğumuz bu alemde ve gideceğimiz alemi anlamaya çalışıyoruz hep beraber. Bu alemde ne yapmamız gerektiğini, Allah'ın bize nasıl sorumluluklar yüklediğini, bizden ne istediğini üzerimizdeki muradını Anlamaya çalışıyordu. O yaratmışsa onun üzerimizde bir muradı vardır. Bunu anlamadan muradını gerçekleştirmek mümkün değildir. Yoksa kendimizi başıboş zannederiz. Ya da işte şöyle yapayım, böyle yapayım, herhalde cennete giderim deyip kendimizi kandırmış oluruz. Allah'ın gönderdiği peygamberleri, kitapları yok saymış oluruz. Tabii ki yok saymamak için önce okumak gerekir, Allah'ın ilk emri olarak. Peygamberleri tanımak gerekir, onların taşıdığı o vahyi, o vahideki Allah'ın muradını anlamak gerekiyor ki, Kendimizi de anlamış olalım, çünkü Rabbimiz bizi kitaplarında peygamberleriyle iman edenlerle aynı zamanda iman etmeyip ebediyen kaybedenlerle bizi bize tanıtıyor, iman edenler örnek, iman etmeyenler de ibrettir bizim için peygamberlerle beraber olanlar, onlar gibi yapmaya, onlar gibi olmaya çalışanlar, bizim için örnek, ters tarafta duranlar, düşmanlık yapanlar, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışanlar ya da onlara destek olanlar ya da beni ilgilendirmez, ben kendime, işime, aşıma bakarım, Diyenler, hepsi ebediyen, kaybedenlerdir. Elbette ki her birinin gideceği yerde, cehennemde gideceği yerde ayrı ayrıdır, farklı farklıdır, azapları farklıdır. Allah kimseye zulmetmez çünkü. Nasıl cennet farklıysa, Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Rabbinin makamından evet, korkanlar, karşı şey duyanlar, Rabbine karşı saygılı, edepli olanlar, olanlar için iki cennet vardır. Devamında onlardan başka iki cennet daha vardır dedi. Hepsi de farklı farklıydır. Evet, birbirlerine benziyorlar ama nimetleri farklı farklıdır. Yoksa aynı olmuş olur. Kim olduğumuzu anlamamız için, Rabbimiz bizim için ne söylüyor onu anlamak lazım. Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Sana bu kitabı, bu Kur'an'ı, öncekilerin önce gönderdiğimiz kitapları tasdik eden hak olarak gönderdik. Yani bütün kitaplarda ne varsa Kur'an'da da o vardır. Allah'ın sözü, kelami değişmez, hükmü, emri değişmez. Kullarından kulluk istiyor, Rabbine hiçbir şeyi şirk koşmamasını istiyor, abla olmasını istiyor. İnsana insan olmasını, Hazreti İnsan olmasını emretmiştir, istiyor onu. Ayetin devamında, Allah her şeyden haberdar olan, habib ve alim olandır. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Yani senden haberim var, bilesin. Her şeyi biliyorum, bilesin. Senin önceni de, sonranı da, şu andakini de, açıkladığını da, gizlediğini de bilen. Her şeyden haberdar olan, ben seninle beraber, sana senden daha yakınım. Her anda senden haberdar. Bir sonraki ayette bile buyuruyordu, Sonra buyurdu. Yani sonra deyince senden başka. Sonra deyince hem sahabe için hem kıyamete kadar gelecek olanlar için sonra kullarımızdan seçtiklerimizi bu kitaba varis kıldık. Sonra seçtiklerimizi seçtiklerimize bu kitabı verdik. Variz kıldık, emanet ettik, teslim ettik. Onlardan bir kısmı kendine zulmeder, bir kısmı ortadadır, orta yolu seçer. Bir kısmı da Allah'ın izniyle öne geçmek için hayırlarda yarışır. İşte asıl saadete, kurtuluşa erenler, kazanmış olanlar bunlardır. Bunlara Hirdevüs cenneti vardır. Ondan sonra cennetin nimetlerini Allah anlatıyor. Sonra kullarından seçtiklerine bu kitabı verdi, varis kıldı onları. Bu durumda hepimize verdi mi? Yok, hepimize vermedi. Tabii ki haksızlık etmiyoruz. Herkese verseydi herkese bütün insanlara verdik derdi kullarımızdan seçtiklerimizi ona kul olanları kul olmayı kabul edenleri avdolanları olanları yani onu her şeyden çok yanından çok sevenlere kul olmaya çalışanlara bununla beraber Allah her bir kula ne verdiğini Elbette ki biliyor ona göre seçmiştir Mesela kul vardır ki, gücü onu taşımaya yetmiyor, o kula bu sorumluluğu yüklemez. Ondan istenen nedir? Orta yolu seçmesidir, gücünün yettiği kadar yükü yükler. Bununla beraber bütün kardeşlerimiz bakarken Kur'an'ı emanet etmiş midir? varis kalmış mıydı? Bunun cevabı kesinlikle evet. Hayırda öne geçmek için yarışamasa da en azından ne yapması gerekir? Orta yolu seçmesi gerekir. Yoksa kendine zulmede, zalimlerden olur. Cezası da ebedi cehennemdir. Allah haber veriyor. Orta yolu seçmek demek, Rabbinin kelamını okumaktır, dinlemektir, anlamaktır. Her bir ayete iman etmektir. Bunun içinde de elinden gelen çabasını, gayretini sarf etmektir. Allah'a kul olmaktır. Bu orta yol. Elbette ki hayatı yaşarken de nerede olursa olsun ben Allah'ın kuluyum demektir. Bunun için de gerektiği şekilde halini, tavrını, güzelliğini, akıl hakkını mümince ortaya koymaktır, bu ortaya yol. Bir de izniyle yani özellikle niye izniyle dedi, Allah izin verecek. O izin vermeden yani kendi kendine ben yarışıyorum diyemezsin, nereye yarışıyorsun? Nerede öne geçiyorsun? Durun ben biraz okumuşum ben öne geçeyim. Öyle olmaz. Rabbinin sana izin vermesi lazım. Senin onun seni seçmesi lazım. Zaten başlangıçtan itibaren seçilmiş. Biri hayırda yarışmak istiyorsa bu durumda önce Hayri öğrenmesi lazım. Nasıl yarışması gerektiğini Öğrenmesi, anlaması gerekir. Sonra hayırda yarışanlarla beraber olması gerekir. Beraber yarışmanları gerekir. Beraber öne geçmeye, hayırda, iyilikte, güzellikte, Rabbinin vahyeni taşımakta beraber öne geçmeye, önde, yürümeye, ümmetin önünde, insanların, Allah'ın kullarının önünde yürümeleri gerekir. Bu yürüyüşü yaparken, Allah'ın vahyiyle yapması lazım, Kur'an ile yapması lazım. Onun için bütün hayatımız boyunca, 30 senedir sadece Allah'ın vahyine davet ediyoruz. O'nu beyan etmeye, ayetleri beyan etmeye, kulluğu anlatmaya, imanı anlatmaya, alemlerin Rabbini anlatmaya, O'nun kendini, kendisini tanıttığı gibi tanıtmaya çalışıyoruz. Bununla beraber Kur'an emanetini de kabul etmiş, aynı zamanda onu gönüllere, insanlara, gücümüzün yettiğince bütün insanlara taşımaya çalışıyoruz. Aynı şekilde bizimle beraber olanlar da aynı vazifeyi yapmıştır, yapmış oluyor. Eğer Allah seçiyorsa, bu durumda, Allah ait i de öyle buyurmuştu. Allah kullarından dilediğini seçer ve onları bu kitaba variz kılar, onlar öne geçmek için hayırda yarışırlar. Hayırda yarışanlar aynı şekilde, Allah'ın mukarrabun dedikleridir. Mukarrabun hayırda yarışanlardır dedi. Hayırda yarışıyor ve önde yürümek istiyor. Allah ayet-i kim öne geçmek isterse öne alırız, geride kalmak isterse geride bırakırız. Bu tercih tamamen kula aitmiş. Birileri öne geçmek isterse, hayırda yarışmak isterse Allah'ın seçtiği kullar yani Kur'an'ı emanet ettiği, varis kıldığı, verdiği kullar bunlardır. Kıyamete kadar bu böyledir. Yok. Benim yaptıklarım bana yeterdir. Ben bu kadar biliyorum, bunu yapıyorum ya da kendine göre hayaller kurup ben manevi olarak şunu istiyorum bunu istiyorum. Ahrabin senin için ne istiyor? Bu emaneti sana vermek istiyor. Seni varis kılmak istiyor, peygamberini varis kılmak istiyor. Bunu da beraber en büyük şerefi sana ikram ediyor. Allah Resulü'nün Resulü ayetleri okurken inşallah iyice anlayacağız. Rabbimizin bize vahyettiğini Kur'an'a varis olmak istiyoruz. Emaneti alıp taşımak istiyoruz. Onun için çok sıkça duydunuz bunu bizden Allah'ın vahyeni dolayısıyla içindeki Allah'ın emirlerini, hükmünü, davetini marifetullahi, imanı, aşkı, muhabbeti dünyanın her yerine, her ülkesine, her şehrine, her köyüne, asabasına, her evine, her gönülüne, her gönüle taşıyacağız dedik. Taşımaya da çalıştık hep beraber. Farkında olsak da olmasak da bunu hep beraber yapıyoruz. Bu şerefi hep beraber yükleniyoruz. Emaneti almış ve kabul etmişiz. Belki farkında olmasa da bu böyle. Nasıl ki Resulullah Efendimiz sahabeyle beraber taşıdıysa hep beraber taşıyoruz ve hep beraber Allah'ın Resulüne Resul olmuşuz. Ne kadar? Taşıyabildiğimiz kadar. Emaneti kabul edebildiğimiz kadar, emanete sahip çıkabildiğimiz kadar, onu taşımayı, yaşamayı dert edindiğimiz kadar layık olduk. Rabbimiz bizi seçmiştir. Ama yok, bizim başka dertlerimiz varsa bizi dertlerimiz de baş başa bırakır. Tercih senindir ya. Allah'ın seçmesi demek bunun Rabbini tercih etmesi, seçmesi demektir. Rabbini seçenler seçilmeye layık olur. Yoksa onu seçmeyene, onu tercih etmeyene Allah gel seni seçtim demez. Öncesinde ne buyuruyordu? Allah habir, kullarından haberdadır ve kurunu en iyi bilendir. Bu Hatır 31-32 ayetti. Okuyalım göreceğiz. Allah nasıl bir imkan, nasıl bir şeref veriyor? Okuyalım göreceğiz. Allah'ın ayetlerini okudukça, anlamaya, tefekkür etmeye çalıştıkça, bize yüklediği sorumluluğu, daha doğrusu verdiği şerefi anladıkça, Rabbimizi Rabbimizin bizi nasıl sevdiğini, nasıl şeref verdiğini, bununla beraber kendimizi tanımış oluruz, kim olduğumuzu anlamış oluruz. Eğer bir kul ben Allah'ın vahyini, Kur'anı emanet ettiği, varis kıldığı, verdiği onu ulaşabildiğim her yere ulaştırmam için. Beni seçtiği kuruym dediyse kendini anladı. En azından taşıyamacağını biliyorsa, onu ona iman edip yaşamam gerektiğini emirlerini, hükmünü anlayıp yerine getirmem gerektiğini bilmesi gerekir. Bu orta yoldu. Ama Allah Hazreti Musa'yı anlatırken ne dedi Hazreti Musa? Ya Rabbi benim lisanım açık değil, ben öyle anlatamıyorum. Kardeşim Harun'u da bana vezir, yardımcı olarak ver, beraber yapalım bu işi. İşi beraber yapalım, beraber davet edelim. Vahyini beraber taşıyalım. yardımcı istiyor. Allah'ın bunu böyle yapmasınlar bir muradi var, bir hikmeti var. Bize bir şey söylüyor yani. Kıyamete kadar her birimize bir şey söylüyor. Öyle ben konuşamıyorum, anlatamıyorum deme. Bak unru azim bir peygamber de seni gibi söyledi, ona yardımcı verdi. Hepimiz biliyoruz ki Hazreti Musa, Hazreti Harun'un önündedir, o onun için peygamberlik, nevilik istiyor, beraber taşımayı istiyor, ama ne diyor, onun dili benden daha düzgündür, daha düzgün konuşur, daha düzgün anlatır. Mesele Hazreti Musa'yı haber vermek Mesela mesele bize bir şey söylüyor. Her biriniz öyle söylüyorsunuz. Bir peygamber öyle söylediysen sen de öyle söyleyebilirsin. Sana düşen yapabildiğin kadar yap. Bununla beraber kendine bir arkadaş edin. Seninle beraber konuşacak, anlatacak, davet edecek, vahiy taşıyacak. Arkadaşların olsun. Bir de on tane olsun. Hep beraber yap. Sen o arada, İki kelime söylemiş olsam bile, senin gönlünden gerekeni yapar. Evet, Allah seçtiklerine veriyor bunu. Öbürü bakıyorsun, öyle bir kabiliyeti yoktur. Yani gerektiği gibi anlamıyor, gerektiği gibi onu kavrayamıyor. Ama ben Allah'ın kuluyum deyip, çabasını gayretini kul olmak için sarf ediyor. Bu orta yolcu. Ama yok ben yaparım. Biz kardeşlerimizden hiçbirinin ben yapamam, diyebileceğini düşünemiyoruz. Hepsi de yapabilecek vasıftadır. Allah bizi beraber etmişse her biri yapabilecek vasıftadır. Elbette ki kendi imanına göre, marifetine göre, ilmine göre, Allah'ın verdiği hikmete göre yolu yürümüş. Olmasına göre ne kadar yürüdüyse o kadar onu yapabilir, o kadar marifeti almış, hikmeti Allah ikram etmiştir. Ona feraset vermiştir, ona basiret vermiştir, ikram etmiştir bunu. O kadar onun hakkı anlama ve anlatma kabiliyeti olmuştur. Acaba bu ayeti okuyunca ya da okuyanlar ne anladı? Eğer anlasalardı her biri mutlaka onu kendi üzerine alırdı. Ne diyor? Burayı geç hemen. Hemen oraya geç böyle söylemiş, tamam. Böyle söylemiş, tamam olmuyor öyle. Bu iman değildir. Bu nedir? Dün söylemiştim, evet kabul ediyorum öyledir ama bir şey yapmayınca ayeti yalanlamış oldu. Ayeti <gülüyor> yalanlamış oldu. Allah'ın öğrettikleri, haber verdikleri ayrıdır, daha haberdar olmamış onu bilmiyor, onlara muamere ayrıdır ve farklıdır, başka başkadır. Onun için Allah ayet-i kerimede hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu dedi. Bilenlerle bilmeyenler bir olmadığı gibi Allah katındaki dereceleri bununla beraber bilenlerle bilmeyenlerin sorumlulukları da farklı farklıdır. ayrı ayrıdır. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam öyle buyurmuştu: Kur'an'ı ya öğrenen olun, ya öğreten olun, ya bunlara yardım eden olun, ya buna da gücünüz yetmiyorsa, hiçbir şey yapamıyorsanız bunları seven olun. Sakın bir beşincisi olup dışarıda kalmayın. Sakın diyor dışarıda kalmayasın. Bağın'ı Kur'an ile koparmayasın, Allah'ın ayetlerini, Kur'an'ı öğrenenlerle, öğretenlerle, yardım edenlerle, sevenlerle kopar koparmayasın. Sen eğer sevmeyi bile beceremiyorsan senin işin bitmiş. Beşinci oldun dışarıda kaldın, neren dışında? İslam'ın dışında kaldım Kur'an'ın dışında kaldı, mahrum kaldın ondan. Mesela dese ki hepimiz velileri duyduk, mensedikleri cemleri biliyoruz, dergah vardır, doğru. Bunlar Allah'a davet ederler, yol yürütürler, riyazat yaptırırlar. Çeşit çeşit böyle imtihanlara tabi tutup yol yürütürler, doğru. Bu durumda ben niye böyle yapıyorum acaba? Yani yolun başından beri, davete başladığımdan beri, ben niye sadece Allah'ın ayetleri diyorum? Vuslat yolculuğunu anlatırken bile Fatiha ile anlattı. Bu durumda onlar mürşivse, biz neyiz? Onlar insanları Allah'a davet ediyor, taşıyorsa, bu durumda hiç benzemiyor birbirini. Doğrusu böyle. Biz bunu biliyoruz. Onlar insanları rüştüne erdiriyor, irşad ediyor da. Biz ne yapıyoruz acaba? Biz irşadan araseni yapıyoruz. <Gülüyor> Resulullah Efendimiz'in yaptığı gibi yapıyoruz. Vahye davet ediyor. vahile Allah'ın vahile taşıyoruz. Onun için böyle bölünmüş, parça parça olmuş. Her kafadan bir ses çıkar. Böyle herkes, benim mürşidim şöyledir. O diyor, benim kocam böyledir. Üteki diyor, benim cümle atığım böyledir. Benim tarikatım haktır. Benim mezhebim haktır. Ne diyoruz? Hak olan... Allah'ın indirdiği kitabıdır. Hepimiz O'na uyacağız. Hepimiz Rabbimize uyacağız. Rabbimizi dinleyeceğiz. Allah'ın kitabı elimizdeyken böyle parça parça, paramparça olmak mümine yakışmaz. O insanı sadece parçalar. Onun için Allah öyle buyurmuştur. Allah'ın kitabını parça parça edip her biri, Kendindeki parçayla, ferahladığı, sevindiği, ehli kitap gibi olmayın. Siz de kitabınızı parça parça edip, bir parça, bir parçayı alıp hak bende demeyin. Parça parça oldu mu? Evet. Ama bir mümin olarak, eğer hepimizin kitabı bir olsaydı, hepimizin kitabı bir ve bütün olsaydı, evet hepsi de mutlaka bir kısmına sarılmıştır, bir kısmına davet etmiştir. Ama Allah'ın muradı bu midir? Parça parça yapma dedi. Ne buyurmuştu? Ehli kitap, yani Yahudiler, Hristiyanlar. Onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Çünkü siz kitabı, bütün kitaplara iman edersiniz. Bununla beraber kitabın bütününe iman edersiniz. Niye seviyorsun? İnsandır da ondan. İnsandır ondan. Allah'ın kuludur ondan. Sevmesen davet edemezsin. Sevmezsen yardım edemezsin, sevmezsen gönlündeki muhabbeti ona ikram edemezsin. O senin insan kardeşin. Bunun için ne lazımdır sana Kur'an'ın bütünlüğüne iman etmek? Elbette ki kendini zulmedenler vardır. Alemlerin Rabbini sevmeyenler vardır, nefsini tercih edenler vardır, şeytani tercih edenler vardır. Onların köfrünün, şirkini mi seveceğiz? Haşa. Kul ne kadar iman etmiş, Allah'a ne kadar yakın, Allah'ı ne kadar seviyor, Allah'ın sevgisine ne kadar layık olmuşsa o kadar sevinir. ters tarafta durmuşsa çamura batmış. Allah ayet-i kerimede müşrikler necistir dedi. İnsan pisliği sever mi? Sevebilir mi? Hayır. Ama kıymetli, değerli bir şey. Bir mücevher Pisliğin içine düşse bile ne yaparsın? Elini o pisliğe sokar, onu çıkarıp yıkarsın. Bu da öyle her kişinin işi değil. Herkes bunu yapamaz. Gücü yetmez. Herkes kendine bakmalıdır. Acaba Rabbim Kur'an'ı emaret etmek için, varis kılmak için beni seçmiş miydik diye bahmalidir. Ya da bu seçilmişliğe ne kadar layık olmaya çalışıyorum demelidir. Nasıl ki Resulullah Efendimiz sahabeyle beraber onu taşıdıysa, ayet-i kerimede senden sonra dedi. Senden sonra onu seçtiğimiz kullara emaret ettik, onları varis kıldık. Bir kısmı kendine zulmetti, bir kısmı zulmeder. Allah şimdi kıyamete kadar anlatıyor. O andan iki ibare. Bir kısmı ortada, orta yolu seçti. Bir kısmı da Allah'ın izniyle öne geçmek için hayırda yarışır. Asıl kazanmış olanlar Kurtuluşa erenler, saadete erenler bunlardır. Bir de sonra Allah, onların varacağı yer, bir de üst cennetidir dedi. Sonra oradaki nimetleri anlatıyor. Kendine zulmedenlere de azabı anlatıyor. Sahabe nasıl yaptı? Daha önce söylemiştim. Bu da rivayete göre 125 bin sahabe var. Onu dinleyen 125 bin. Şu anda Medine'de yaklaşık bir 10 bin sahabiyat ya. 115 bini yok. Nerede? Dünyanın her yerine dağıldılar Allah'ın vahiyini saçmak için. Resulullah Efendimiz gönderdi, sonra her biri kendisine emanet edildiğini, varis kıldığını, Allah'ın varis kıldığını seçtiğini anladı, anladı ve Allah'ın davetine icabet etti, dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Sahabenin olmadığı dünyanın hiçbir memleketi yoktur. İster haberimiz olsun, ister olmasın davete gittiler. Nasıl ki onlar bu şekilde "Ben Allah'ın kuluyum. Ben bu seçilmişliği kabul ediyorum." dedilerse buna beraber giderken Resulullah Efendimizin adetiydi. Asla bir kişiyi tek başına bir yere göndermiyordu. En az iki kişi, mümkünse üç kişi gönderiyordu. Üç kişiyi gönderirken de başlarına birini de imam tayin ediyordu. Evet, yol boyunca ona uyacaksınız. gidinceye kadar artık ondan sonrası. Nasıl gerekiyorsa öyle yapılıyor. Biz de kendimize bakacağız. Hani Sahabe'yi örnek alıyoruz ya, Resulullah Efendimiz'i örnek alıyoruz ya, Allah'ın vahyini taşımada birebir kul Allah ile muhataptır. O seçiyor. O seçti. Mesela bakıyoruz. Şu anda mesela yüzlerce ben mehdim diyenler vardır. Doğru söylüyor adam. O vasfa sahiptir. Bunu söyleyenler bu vasfa sahip insanlardır. Ama yanlış yerde duruyor, yanlış yerde duruyor, eğer doğru yolu bulursa, bu kitaba, bu Kur'an'a varis olur, onu taşır, öne geçmek için hayırda yarışır. Ama nefis onu boğmuştur. Hiçbir şey yapma. Allah bunu sana böyle verir demiş. Kandırdı. Şeyhsan tuzağa düşürdü onu. Bu tuzakları evet. çıkarmak da zor şeydir. İçinde, evet, fıtratında bunun bir karşılığı var da ondan. Onun için ne dedik? Her bir insan Mehdi olmalıdır. Yani hidayete ermeli gücünün yettiği kadarıyla aynı şekilde hidayete de erdirmeye çalışmalıdır, davet etmeye çalışmalıdır. Tabii ki bunun için gerekli olan evet, kamil manada bir iman ve sabır. Sabrı yoksa bunu yapamaz, gücü buna yetmez. Ne kadar sabırlıysa o kadar dayanabilir, o kadar davet edebilir, Allah'ın ayetlerini o kadar taşıyabilir. Eğer Allah seçip verdiyse O bu fıtrata sahiptir, bu vasfa sahiptir, onu yapabilir. Bizimle beraber olan bütün kardeşlerimiz bunu bilmelidir ve bu sorumluluğu yükselmelidir. Ne kadar? Tabii ki gücü kadar. Söyledim, hep beraber taşıyoruz. Nasıl ki bütün sahabe Resulullah Efendimiz beraber taşıdıysa biz de hep beraber taşıyoruz. Yani her birimiz bir köşesinden tutup taşıyoruz. Bunun karşılığında bir şey mi bekliyoruz? Yok. Kim böyle düşünürse en büyük saygısızlığı yapmış olur. Bunun karşılığında Allah'a ait kelime de öyle buyurmuştu. Biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Müjdeci, uyarıcı. De ki bu Vahhi taşımam karşılığında, sizi davetim karşılığında sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Sadece yalnız Allah'a varan bir yol tutmanız dışında. Allah'a varan bir yol istiyorum sadece, tutmanızı istiyorum. Tek istediğim şey budur, karşılık bu. Başka bir şey istemiyor ve beklemiyor. Bu durumda bize düşen Rabbimizin yoluna girip yürümektir. Bunun için çaba gayret sarf etmektir. Allah'ın dinini yeniden evet, ikame etmektir, ayağa kaldırmaktır. Önce bizim onunla ayağa kalkmamız lazım. Bunun için yaklaşık üç aydır ısrarla ne diyor? Bu Kur'an'ı okuyacağız. Artık inşallah bunu anlayabilecek Hale gelmişiz. Yolu yürümüşüz. Bir kimseye birden yükü yüklemek, taşıyamayacağı yükü yüklemek doğru olur mu? Hayır. Sahabe 23 senede hazırlandı. Allah onu pey indirdi ve 23 senede hazırladı onları. Önce oku dedi. Rabbinin ismiyle oku dedi ve okuttu. Onlara anlattı, hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmayın dedi, nasıl iman etmeleri gerektiğini anlattı, dünyayı anlattı, ahireti anlattı, insanı insana anlattı, kendini anlattı Allah. Sonra diğer emirler geldi. Önce, biri okula gidince, böyle son sınıftan ders verilir mi, verilmez. Öğrenmesi gereken ne varsa yavaş yavaş öğretilir, eğitilir, büyütülür. Sonra ona o yükümlülük, o sorumluluk verilir. Bu sorumluluk nasıl bir sorumluluktur? Peygamberi bir sorumluluk. Hani o, o peygamberdir. Biz onun gibi yapamıyoruz diyoruz ya. Allah öyle mi söyledi? Bak Allah tam tersini söylüyor. Kitabını yüklüyor, emanet ediyor. Bunun varisi sensin diyor. Ben seni seçtim diyor. Kabul ettiysen seçildin. Evet, kullarımızdan seçtiklerimizi varis kıldık. Kur'an diyor. Yani kul olmayı kabul edenler, Allah'a kul olmayı kabul edenler. Kabul ettiyse ne olur? Okur, Allah'ın emrettiği gibi anlar, iman eder, Rabbine teslim olur, onu ahlaka dönüştürmeye çalışır, onda ahlaka dönüşür, onunla dirilir, Kur'an onda dirilir ve o her yere onu taşır. Kendisi Kur'an olmuş. Resul Efendimiz Ali Salih'e selamın Kur'an insan ve Kur'an ikiz gibidirler dedi. İkisi bir olunca ne olur? Görünen insan. Görünen tarafı insan, görünmeyen tarafı Kur'an. Canlı Kur'an. O nereye giderse gitsin onu taşıyor zaten. Hiç konuşmasa bile hali konuşuyor. Hadi. Muhabbeti konuşuyor, rahmeti konuşuyor, afi mağfireti konuşuyor, ikramı konuşuyor, yardımı konuşuyor. Hali konuşuyor. Kur'an konuşuyor. İnsan Kur'anla İkiz olmayınca, bir olmayınca, acaba kiminle ikiz olur, kiminle bir olur? Evet, dışı insan gibi ama içinde ne var, Kur'an yoksa ne olabilir? Evet, herkes mutlaka kendine göre doğru yapıyor, ben iman ettim diye herkes Kurtuluşa ermeye çalışıyor, kendine göre Rabbini razı etmeye çalışıyor, güzel yapmaya çalışıyor ama biz hepsini istiyoruz. Hep söylerim. Hep. En yüksek makam neyse onu istiyoruz. En yüksek makam kulluk makamidir. Rabbimize yakın olma makamidir. Ne diyoruz? Peygamberler nasıl yapmışsa onlara neyi ikram etmişse biz de öyle yapıp o ikramı almak istiyoruz. Ne kadar? Gücümüzün yettiği kadar. Allah bu imkanı verdi mi? Verdi imkan elimizde imkan gönlümüzde imkan Kur'an ve Allah buyurun dedi. İstersen orta yolu seçersin, istersen öne geçmek için hayırda yarışırsın. Al. Daha önce bunu peygamberime vermiştim. Şimdi de sana veriyorum, diri, dipdiri. Onun için sakın haberim yok miyiz? söylüyor gerekeni. Kendini hafife alıp küçümsemeyesin, kendini basite almıyoruz. Biliyoruz, eksiğimiz vardır, yanlışımız vardır, hatamız vardır, kusurumuz vardır, biliyoruz. Ama bu şerefi de taşımamız gerekir. Evet, ben yaparım dememiz gerekir. Elimden geleni yaparım dememiz gerekir. Kimin için? Kendimiz için. Kim ne yaparsa kendine yapar dedi Allah. Sen başkasına yardım etmiyorsun. Allah bir kula yardım etmeyi dilediğinde ona yardımı herhangi bir vesileyle yapar. Onun kimseye ihtiyacı yoktur. Senin ihtiyacın var. Onun da şereflenmeye ihtiyacın var. Yani biri güneşe çıksın bak ben sana da eseniyorum. Ben sana ikram ettim diyebilir mi? Sen hissedin o sana ikram etmiş. Onun için ayet-i kerimede Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştur. Onlar iman ettikleri için sana minnet ediyorlar. Minnet altında bırakmak istiyorlar. Yani bak biz sana iman etmişiz. Sanki sana ikramda bulunmuşuz. Allah onları hidayete erdirdiği için asıl onlar Allah'a minnettardır dedi. Onların minnet duyması lazım. Yok ben sana iman etmişim. Bak sana yardım da ediyorum. kendine yapıyoruz. Sen, kendi Sen Allah'a minnettarsın. Sen onun Resulüne minnettarsın. Kim ne yaparsa kendine yapıyor, kendisi için yapmış olur. Allah için dediğin her şey senin içindir. Kendi nefsin içinde yaptığın her şey sadece sana kaybettirir, seni uzaklaştırır. Onun için ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun Buyur. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Onun yardıma mı ihtiyacı var? Haşa, senin için söylüyor. Bana veli oluyor. diyor, veli. benim velim oluyor. diyor. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder. Ayağınızı silat-ı müstakimde sabit kılın. Ayağınız silat-ı müstakimde sabit oldum ne olur? Rabbine varırsın. Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. De ki Rabbim silat-ı müstakim üzeredir. Rabbine varırsın. Varamıyorsan, yakın olamıyorsan, bir şey tadamıyorsan eğer o muhabbeti alamıyorsan bir sorun var. Bir yerde bir sorun var. Rabbinden evet, haşet duyamıyorsak Allah bütün günahları affeder, şirki affetmez dedi. Herkesin gönlüne de sözüne de lafına da dikkat etmesi gerekir. Bütün peygamberler evet, geldiğinde Allah'ın ayet kelimesinde buyurduğu gibi, senden önce de hiçbir Resul yoktur ki onu gönderdiğimizde şöyle vahyetmemiş olalım. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın ve sadece yalnız bana avdolun buyurdu. Peygamberler de buna dahildir. Herkes, herkesin sorumluluğu öncelikle budur. O yaratandır, gerisi yaratılan. O Allah'tır, gerisi kul. O her şeyin sahibi, bizim sahibimiz, her şeyi takdir edendir. Bizim de takdirine boyun büken, ister, isteyerek ister, istemeyerek olsun. Boyun büken, boyun büktüren kullarıyız. O bize boyun büktürmüş. Kim onun emrinin dışına, hükmünün dışına çıkabilir? Kim kendine hakim olabilir? Kim ben ölmek istemiyorum deyip hayatta kalabın. Neyin var? Hiçbir şey. Şeytan tuzak vuruyor, hile yapıyor. Mesela ne diyor? İşte falan zat şöyle şöyle manevi şeylere sahiptir. İstediğini yapar veya... Var mı öyle bir şey? Allah kimi sıfatlarına ortak etmişti, öyle buyurmuştu. Allah hiç kimseyi sıfatlarına ortak etmezdi. Bir kere böyle iman etmem lazım. Evet, Allah ikramı yapıyor. Zaten beni âdem, Bütün Beni Adem'e ikram etmişti. Güzelliğini ikram etmişti. Eğer birinin bir <gülüyor> veli, veli değil geçtim veliden bir peygamber, bir peygamberin gücü yetiyorsa Hadi hasta olmasın Hadi bir sorun olunca halletsin böyle midir bu? Böyle mi anlıyoruz? Her bir kul için, o da imtihanlardadır, her türlü imtihandadır o da Evet Aradaki fark nedir? Duası, makbul, kul desen tamam O da öyle her şeyi isteyemez Yani Edebe aykırı hareket edemez. Rabbine boyun bükmüştür. Şu şöyle olsun deyip gönlünden geçiremez. Geçirse evet, geçirse doğru. Ama oraya varabilmek için onun manevi olarak bir yol yürümesi lazım. Yani gökten yere inmesi lazım. Onun için Allah'a şirk koşmamak için ağzımızdan çıkan her kelimeye dikkat ediyor, Her kelimeye. Çünkü Allah şirki affetmez. Tek bir kelimeyle Allah'ın gazabına uğrarız. Haberimiz bile olmaz. Onun için öyle pervasızca Konuşmuyoruz, sadece la ilahe illallah diyoruz. Onun için, kimin ne gücü olabilir? Ya da Allah dostlarının böyle manevi olarak söylediği şeyler vardır. İşte ne demiştik? Mesela enel hak, onu anlamayınca ne diyecek? Kendine göre orayı anlamaya çalışacak. Enel hak dediyse, onu söyledi yani o değildi. Tüm odaki ağaç gibi Allah ondan söyledi. Hakikat böyledir. Ama birinin nefsiyle söylerse Firavun oldu. Firavun da dedi, ben sizden Allah e olan Rabbinizim dedi. Şimdi Firavun hakkı söyledi? Nefsi söyledi onu. Kafir oldu, müşrik oldu. Onu böyle nefisle anlayıp, nefisle söylemek insanı kafir yapıyor. Firavun yapıyor yani, Firavun'un durumuna düşürüyor. Onun için, kimsede bir şey var mı? Yok. Söyledi, bir şey varsa, her istediğini yapsın. Allah Resulullah Efendimiz de öyle buyuruyor. De ki, ben de sizin gibi bir beşer, Benim bir gücüm yok, de, dedi. Ben gaybı bilmem, de, dedi. Ne kadardı biliyor? Allah bildirince, ne kadar bildirdiysen o kadar. Niye bütün bunları söylüyorum? Kul olduğumuzu bilelim. Yoksa farkında olmadan Rabbimize şirk koşarız ve bu bizim felaketimiz olur. Hele biri eğer bizimle beraberse, eğer o şirkle ölürse, bu bunu kendimiz için de felaket sayarız? Onun için dikkat ediyoruz, çok dikkatli oluyoruz. Rabbimizden istememiz gereken şey de O'na kul olmaktır, O'nun rızasını kazanmaktır, O'nun sevgisini, yakınlığını kazanmaktır. Başka şeylere de dönüp bakmıyoruz, tenezzül etmiyoruz. Allah Kur'an'a kerim dedi, Kur'an'a hekim dedi, Kur'an'a nur dedi. İkrama nail olmak mı istiyorsun? Sen zaten mükerrem bir varlatsın. O sendeki o mükerrem ikramı açar. Hikmeti mi istiyorsun? Sana hikmet verir. Oradan alırsın hikmeti. Oradan nuru alırsın. Oradan hidayeti alırsın. Oradan müjdeyi de alırsın, uyarıyı da alırsın. Bebeşir dediği, nezir dediği, müjdeci, uyarıcı. Zaten canlı Kur'an olan Resulullah Efendimiz de öyledir. Hidayetçidir, nurdur, nur saçan kandildir. beşirdir, nezirdir, müjdecidir, uyarıcıdır. Biri olmuş. Hiç kimsenin Allah'ın vahyine uymaktan başka çaresi yoktur, kazanma imkanı yoktur. Evet, herkes, söyledim biraz önce, herkes kendine göre parça parça uymuştur. Ama parça parça uymanın eksik olduğunu, hatta bize göre dehşet verici olduğunu söylüyoruz. Belki Rabbimiz bize öyle göstermiştir de ondan. Evet, herkes mutlaka parça parça da olsa Uyarken, uymaya çalışırken belki kurtuluşa eriyordur. oyna bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Emin değilim yani. Emin değilim. Oraya bakamıyorum. Gerçekten kurtarıyor mu, kurtarmıyor mu? Çünkü bir kul Kur'an'ı bütünüyle kabul etmeyince iman etmiş oluyor mu? Olmuyor. Kur'an'ı kabul etmek Allah'ı kabul etmektir. Allah'ın kelamını kabul etmektir. Allah bir şey söylüyor, bir kısmını kabul ediyor, bir kısmını kabul etmiyor. Allah söylüyor, bir kısmını anlayayım, gerisi gerekmiyor. Sen nasıl kulsun, nasıl kulluğu kabul etmişsin? Öyle değil miydi? Onun için hep söylüyorum, inşallah Allah benim gördüklerimle, bildiklerimle, anladıklarımla bize muamele etmez. kullarına muamele etmez, rahmetiyle muamele eder. Yoksa hiç kurtuluş yok. Bu durumda bize düşen korkmak ve endişe etmektir. Rabbimizin gösterdiği yolda yürümektir, verdiği şerefi de kabul etmektir. Sana peygamber şerefi veriyor, ister kabul et, ister kabul etme Bu böyledir. Ha, yok, ben sadece elimde geldiği kadarıyla böyle kulluk yapmaya çalışayım, olur, bu orta yoldur, olur. Ama Rabbine hiçbir şeyi şirk koşmadan her ayeti duyduğunda, okuduğunda, anladığında iman ettim diyerek, boynunu bükerek hatam vardır, eksiğim vardır, yanlışım vardır, gerekeni yapamıyorum diyerek Fikir, Allah'ın hükmü karşısında fikir beyan etmeden bu orta yol. Orta yol, yani kendi kendine yeter etrafına yeter ailesine yeter ama bir de öne geçmek için hayırda yarışma vardır asıl Allah'ın övdükleri bunlardır tercih metni mesela Allah şunu yap dediğinde bakıyorsun suratı asıldı bunun hiçbir bu senin halındır. Her bir hayır, her bir iyilik, her bir güzellik öyledir. Ne suratını asıyorsun? Niye rengin değişti, çehren değişti öyle? Niye gönlün Allah buldukları öyle? Gönlündeki halin yüzüne yansıyor. Ne demen lazım? Elinden geliyorsa evet. Yapacaksın gelmiyorsa bu güzeldir. Aslında bunu böyle yapman lazım deyip boyun bükmen lazım. Nefsine bu tavizi vermemen lazım. Nefsinin kötü hali yüzünü ak seviyor. Kim olduğumuzu anlamaya çalışıyordu. ben kimim sorusuna doğru cevap vermeye çalışıyordum. İnşallah bu sefer kim olduğumuzu daha iyi anladık. Her birimiz anladık, anlamış oldu. Kimde? Rabbimizde. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu iman etmeyenler arasında ya da sirat müstakimde olmayanlar arasında kulluğunu yaşamaya çalışan, Allah'a davet eden, Hak'a davet eden edenler kavmi içindeki peygamber gibidir. Araya farkı koymuyor, peygamber gibi. Evet, Allahu vahyi ona indirmemiş ama Allah bunu seçti. Buyurun. Seçip emanet etti onu. Fark nedir? Fark onun takvasıdır. Fark onun Allah'a teslimiyetidir. Fark Allah'ın güzelliğinin onda tecelli etmesidir. Fark onun rahmetidir. Peygamberler arasında da bir kısmı ulul azm'dır. Kendi aralarında da öyledirler. Onun için her mümin kendi peygamberini temsil ediyor. Kendi peygamberini temsil ederken kendi kitabını da temsil ediyor. Yani bir Yahudi Hz. Musa'ya iman ederken bu durumda onun da canlı Tevrat olması lazım. Hz. Musa'nın ona aksetmesi lazım. Aynı şeydir. Kulluk değişmiyor. Allah'ın daveti değişmiyor. Hazreti Adem'den beri kıyamete kadar bu böyle devam eder. Ne deniyor mesela? Peygamberlerin arası kesildi. Fetret dönemi veya uzun süre peygamber gelmedi. Ne demek gelmedi peygamber? Allah kullarını başı boş mu bıraktı? Hepsine vahiy emanet etti. Hepsine neyse, yani işlerinden belki yüzlerce kişiye seçip onlara emanet etti. Yani kavim saptı diye peygamberi mi yoktu? Kendimizi tanıyacağız, kendimizi iyice anlayacağız, kim olduğumuzu bileceğiz. Allah'ın bizden ne istediğini, bize nasıl vasıflar verdiğini bileceğiz. Mesela insanlar biliyoruz, anlıyoruz daha doğrusu. Bir partinin peşine takılmış ama tam Allah'ın vahyini taşıyacak vasıfta ve fıtratdadır. Seçilme vasıfındadır. Allah seçiyor ya, ama seçmesi için onun doğru yerde durması gerekir yalnız. İşi çok güzel yapabilme vasfındadır ama yanlış yerde duruyor. Kendini orada ne yapıyor? Harcıyor. Bir kendine gelse, bir Rabbine dönse, iş bitecek. Orada ne kazanabilir? Şeytan onu bir de kandırıyor mesela. Yani sen burada aynı zamanda Allah davasına da diyorsen sen hizmet ediyorsun. Yani bu dava başka bir davadır. Bu Allah'ın kitabının davasıdır. Bu böyle bir yerlere hakim olma davası değildir. Allah'ın kullarına, Allah'ın vahyini taşıma davasıydır. İman edip canlı Kur'an olma davasıydır bu. Peygamber'e benzeme davasıydır bu. Ama bununla beraber o niyetlerinden dolayı kazanıyorlar mı? Evet, kazanıyorlar inşallah. Herkes kazanıyor yalnız, bizim şahit olduğumuz şey budur. Biraz önceki bakışım ayrıydı, iki türlü bakış var. Bir yanlışlara bakıyoruz, bir de güzelliklere bakınca La İlahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkes cennete layıktır inşallah. Yeter ki samimi olsun, yeter ki biraz kıpırdalsın. Ama bir de öteki tarafa bakınca ne kadar peygambere benzediğine bakınca durum dehşettir. Durum felakettir bir sefer. Ondan ne diyoruz bunun için? Ben susuyorum ya Rabbi diyorum. Asla hüküm vermiyorum. Ama sen Rahman ve Rahim olan Rabbimiz Bize kazanma gücü ver. Kazanma için iman ver. Aşk ver. Muhabbet ver. Senin isminde okuma fırsatı ver, okuma imkânı ver. Senin güzelliğine şahit olalım, şahidet edelim. Vahşini emaneti taşıyalım, onunla bir olalım. Yani. Resulullah Efendimiz'in buyurduğu Kur'an ile insan ikiz gibidir, da bir olalım. İkiz tek, tek yumurta ikizi geliyor ya, iki birbirinden ikiye bölünmüş. Nasıl ki Resulullah Efendimiz canlı Kur'an olduysa biz de Kur'an ile dirilelim, Kur'an ile diriltelim inşallah. Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşir inşallah. Eğer Rabbimizin bizi seçtiğini düşünmüyorsak o zaman seçilmek için çaba gayret sarf edelim. Peygamberlere arkadaş olmak istemiyor muyuz? Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi onlar nebilerle, ve salihlerle, şahitlerle arkadaştır. Arkadaş olmak istemiyor muyuz? Onların kazandığını kazanmak istemiyorum işte. Bunun için çaba gayret sarf edeceğiz. Her şey Rabbimizin ismiyle, ismine, isimlerini, dolayısıyla kendinizi okumakla başlar ve tamamlanır. Allah hepinizden razı olsun.